kendisine celbedeceğini bilir. Amin. Aleykümselam ve Rahmetullahi Düşünün Allah Azze ve Celle kendisini razı eden kendisinin emir ve nehirlerini tutan birisine Cibril'i çağırır. Ben falan kulu çok sevdim. Sen de sevder. Melekler Cibril'e Rabbimiz ne buyurdu der. Cebril Allah falan kulu sevdi. Siz de sevendir. Bu gök halkından yer halkına kadar iner kardeşler. Rabbimizi sevdiklerinden eylesin. kardeşler. Ve ayet-i kerimede de buyurduğu gibi, siz diyor dünyayı da verseniz, iki kişinin kalbini birbirine ısındıramazsınız. Allah isterse bu olur, diyor. Allah isterse bu olur, diyor. Aleyküm selamlar, abone ol. Evet. Rabbim, kendisini seven, sevdiğini sevenlerden eylesin. Evet, kardeşlerim, sevginin tezahürü çok olduğu gibi, sevginin tezahürlerinden, en önemlisi sevdiğinin emir ve nehirlerini yerine getirip onun sevgisini artırmak olduğu gibi seven sevdiğini kırmak istemez. Kırdığı zaman onun azabına, kızgınlığına, gadabına uğrayacağını da bilir. Tabun bunu anlayanlardan eylesin. Rabbim kalpte, sözde, fiilde, her durumda kendisini zikredenlerden eylesin. Evet. Bir Kur'an arası daha verelim mi? Verelim değil mi? Buyurun. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. إِنَّ لَهِيْمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ كُنْتُمْ لُمِنْ فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخْفَوْا يُحَاسِبْكُمُ به اللَّهُ Sen yuğfiru yasha yasha ala kulli qadir سُورٌ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ <تصفيق> كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وملأ كتبه وكتبه ورسولي لا نفرق بين أحد من رسولي. وقالوا سمعنا وأطعنا غفر عنك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا لا ما كسبت عليامك تسفنت رد لا لا تؤخذنا ان نسينا أو إلينا يصرا كما حملته وعلى الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعاف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت <gülüyor> hele güzel bir ses böyle dokunaklı içten bir ses oldu mu daha da bir hoş oluyor değil mi? ve bunu nazardan saklasın ee, Allah okuduklarıyla amel etmeyi ona da bizlere de nasip etsin demek ki kardeşlerim tevhidin anlaşılması tevhidin kalpteki tezahürü, korkuyu, ümidi, sevgiyi hepsine yerli yerince hakkını vermeyi gündeme getiriyor. Kalbin amelleri çok önemlidir kardeşlerim. Çok önemlidir. Rabbim dikkat edenlerden eylesin bizlere. Düşünün Allah'ın sevdiğini kulların sevdiği şeylere tercih etme. İnsanın Allah'ın isim ve sıfatlarını, onun işaret ettiklerini, o mükemmellikleri, o büyüklüğü düşünmesi. Aleykümselamun aleykümullah bereket. Hoş geldiniz kardeşler. Allah hepimizin imanını artırsın. İnsan bu duygular üzerine yoğunlaştığında kardeşlerim Açık olsun, gizli olsun, her halükarda Allah'tan çekinmeyi, haşiyet etmeyi, onu sevmeyi, ona ümit etmeyi gündeme getirir. İnsan bunu yakaladı mı, Rabbinin önünde kalbi kırık, ona her zaman muhtaç olduğunu hisseder. Kendinin ne kadar zelil, perişan, onun ne kadar ihtişamlı mükemmel olduğunu hisseder. Rabbim bunu yakalayanlardan eylesin. Allah bizi salihlerle eylesin. Rabbim kalbimizle Allah arasına giren her şeyin her perdenin yırtılmasını bizlere nasip etsin. Aleyküm selam hoş geldiniz. Kardeşlerim, tevhid ehli, tevhidi anlayan birisi, kalbiyle Allah arasına giren, insanı meşgul eden, her türlü şeyden uzak durmayı becerir. Hiç düşünüz mü? Siyatları var. Neden Allah Azze ve Celle, yeryüzünde öbürlenerek yürüme, göğün başa mı diyecek, dağ, e, bulutlara mı diyecek, yoksa sen dağlardan daha mı heybetlisin demiyor da, Lokman oğluna şöyle nasihat ediyor, oğlum, Allah'a şirk koyma, muhakkak büyük bir zulümdür, anaya babaya üf bile deme, yeryüzünde yürürken, kasalarak yürürme, boyun bulutlara mı diyecek, Dağlardan daha mı heybetlisin? Sözünü de yükseltme. Seslerin en çirkini eşeklerin sesidir diyor. Hatırladınız mı? Elbisenin kulu kahrolsun. Kadının kulu kahrolsun. Paranın kulu kahrolsun. Ayağına diken bassa, onu çıkaracak bir cımbız bulamazsın diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Tevhid ehli olan birisi kalbiyle Allah arasında insanın meşgul edecek her şeyden uzak durmayı becerecek İblis açlıkla korkuyla birçok şeyden yaklaşabilir ama insan Kur'an'a sarıldığında Allah'ın Emir ve nehirlerini gereği gibi düşündüğünde o duygulardan ne yapar kendini götürür Zekeriya oğlu Yahya Allah'tan aldığı emiri İsrail oğullarını anlatırken o beş şeyden birisi neydi? Allah'ı çokça anın, Allah'ı devamlı hatırlayın diyor. Bunun misali diyor bir düşmandan kaçıp sağlam bir kaleye sığındığında insan kendini emniyette hissederse Allah'ı anan insan da şeytanın şerrinden ve şeytanın vesvesesinden emniyete girer diyor. Rabbim kormuş şeytanın şerrinden bizleri korusun. Onun ve onun gibilerinin şerrinden. Allah'ı sürekli anma, Allah'ı zinde tutma, dili onun ismiyle ıslak tutma, kalp Allah korkusuyla dolduğu zaman kul artık başka şeyden yüz çevirir ihlaslı, samimi, hayalı, korkan bir kalp, doyan bir nefis, faydalı bir ilim ve Rabbim'den ümit eden bir kol olur. Rabbim bizi onlardan kalsın kardeşlerim. Allah bizi salihlerle beraber kalsın, Cahillerden, yüz çevirenlerden eylesin. Kardeşlerim, korkunun, ümidin, sevginin yanında bir de tevekkül vardır. Bu da kalbin amelidir. Ve akidenin temellerinden, tevhidin olmaz olmazlarındandır. Ama kardeşlerim, imanın tarifini yaparken, kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek, ağzalar tasdik edecek diyoruz ya, nasıl ki birinin varlığı öbürünü gündeme getiriyorsa, onun varlığı da öbürünü gündeme getiriyorsa, birinin yokluğu öbürünü de götürüyorsa, aynen tevhidin cüzleri de böyledir. Rabbim hakkıyla iman eden, hakkıyla boyun eğen, Allah'tan korkan, ümit eden, haşyet duyan, seven, tevekkül edenlerden eylesin bizlere. Tevekkül, izin verilen sebepleri yerine getirmek şartıyla, istenenlerin elde edilmesi, ve hoşlanılmayan şeylerin yok edilmesi hususunda Allah Azze ve Celle'ye dayanıp güvenmedir kardeşlerim. Hatta bunu çok net, çok rahat anlayabilelim diye Allah Resulü ve Vesselam biliyor musunuz diyor siz Allah'a hakkıyla tevekkül edebilseniz şu aç karna diyor yuvadan havalanıp tok karna dönen kuşlar gibi rızıklanırsınız diyor. Allahu Ekber Rabbim hepimize güzel bir anlayış versin kardeşler. ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etmeleri için yarattım ben sizden rızık istemiyorum beni doyurmanızı da istemiyorum sadece beni birleyin yeter diyor Rabbim hakkıyla anlamayı nasip etsin onun için tevekkül tevhidin cüzlerinden bir cüzdür kardeşlerim. Rabbimiz fanu ve teala tevekkülü imanın şartı saymıştır. Eğer müminseniz ancak bana dayanıp güvenin demiştir. Kim de Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter kardeşlerim. Kim Allah'a güvenir, Allah'a dayanırsa Allah onu korur, rızıklandırır, ona yardım eder. Ummadığı yerden onu rızıklandırır. Düşünün kulun imanı güçlendikçe Rabb'ına tevekkülü de güçlenir. İmanı zayıfladıkça tevekkülü de zayıflar. Allah'tan başkasına tevekkül eden hor ve zelil olur, huşrana uğrar. Kardeşlerim Rabbim bizlere mağfiret etsin. İblisin ilk yaklaştığı yerlerden birisi rızıktır. Rızık endişesidir. Şeytan insana o yönden yaklaşır ve açlıkla korkutur. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da verdiği misali yakalayacak olursanız siz Allah'a gereği gibi tevekkül edebilseniz aç karna yuvadan havalanıp top karnına dönen kuşlar gibi rızıklanırsınız diyor Rabbim hepimize mağfiret etsin Allah Resulü diyor ki kardeşlerim Rabbimiz şöyle doldum. kullarıma söyle rızkım daraldı diye rızkını masivadan haramdan aramasın ben kuluma takdir ettiğim neyse o ona gelmeden o ruh o bedenden ayrılmaz diyor Rabbim helala, harama dikkat eden, o sanma kullardan eylesin. Aleyküm selamlar, abone ol. Kardeşlerim, o kadar çok rivayetler var ki, Allah kendisinden razı olsun, İmam Ebu Davud'un sünnenini okurken, onun sünnenin başında söylediği bazı sözler var. Diyor ki İmam, Allah kadrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Allah Resulü'nün diyor, aleyhissalatü vesselamın, beş bin hadisini okudu. Bunlardan beş bin küsürünü sünnenimde zikrettim. Bunlardan diyor, dört tanesi var ki, dini anlamam için bana yetti diyor. Bunlar İslam'ın temel taşlarıdır diyor. Zikretmek istediğim hadis bunlardan bir tanesi. Bunlardan birisi diyor Numan bin Beşir'in naklettiği helal da belli, haram da bellidir hadisi diyor. Helal da bellidir, haram da bellidir. Bunun ikisinin arasında şüpheli şeyler vardır. Kim bunlara dikkat ederse dinini ve ırzını korur diyor. Evet kardeşlerim demek ki bakın tevekkül Tevekküle giden yollar, tevhidi anlamada vesileler, insanın hayatını ikame edebilmesi için yeme içme, bunların devam ederken insanın helalına yönlenmesi, helala harama dikkat etmesi, insanın dininin de hayatta kalmasına, tevekkülünün de doluğa çıkmasına sebep oluyor. Hiçbir şeyi birbirinden ayırt edemiyorsunuz kardeşlerim. Bakın hadis-i şerif devam ediyor. Allah Resulü diyor ki, sallallahu aleyhi ve bunun da misali şuna benzetiyor. Aleykümselam aleykümuhullah. Hoş geldin Şaban Bey. Düşünün diyor. Bir çoban sürüsünü yasak bir korunun etrafına getirir. Bir çoban diyor sürüyü yasak korunun etrafına getirirse Orada otlatmış gibi olur diyor. Dikkat edin diyor. Her padişahın bir korusu vardır. Allah'ın korusu da haramlarıdır, yasaklarıdır. Yaklaşmayın diyor. Bakın, arkasından Allah R. ve vesselam ne diyor kardeşler? Dikkat edin diyor. Vucukta bir et parçası var. Bu düzeldi mi? Her şey düzelir. Bu bozuldu mu? Her şey bozulur. Dikkat edin, bu et parçası kalptir diyor. Rabbim yediğine, içtiğine, dediğine, işittiğine dikkat edenlerden neylesin Demek ki yenilen, içilen, kalbe öyle bir tezahür ediyor ki, insanda ne din bırakıyor, ne namus bırakıyor. Helal ve harama dikkat etmeyse, insanın dinini öyle güzelleştiriyor ki öyle dürüst namuslu insanlar hale getiriyor ki müslümanın tarifini yaparken elindenleri dilinden emindir denmiyor mu kardeşler? Rabbim bizi onlardan kız Benim torunum, torunuma da dua edin. Çok hasta amcaları, teyzelere Rabbim duanızı kabul etsin. Rabbim şifa etsin. Demek ki tevekkül insanın yediğiyle, içtiğiyle çok alakalı kardeşlerim. Rabbim kendisinden hakkıyla korkmayı, ümit etmeyi, hakkıyla sevmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, Kardeşlerim, Allah'a tevekkül. Amin. Ee, Allah razı olsun. Sıcak mı diye? Hayırlısı. Allah razı olsun. Üşütmüş herhalde biraz. Hayırlısı inşallah. düzelir inşallah. Evet. Evet. Kardeşlerim, insanların Allah'a tevekkül etmesi, bunun yanında başka hiçbir şeye dayanmaması ve Rabb'ına tam bir teslimiyetle teslim olması, Okulun Allah'tan hakkıyla korktuğuna, imanın güçlü olduğuna ve Rabbına bağlanı gündeme getirir. Sevgi dinin temelidir kardeşlerim. Eğer Allah'a karşı sevgi zayıflarsa tevekkül de gider. Eğer kişi Rabbına Hakkıyla dayanır. Ondan hakkıyla korkarsa tevekkülü de ne yapar? Doruğa çıkar. Düşünün İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı esnada Allah bana yeter diyor. O ne güzel vekildir diyor. Allah onu korudu değil mi kardeşlerim? Allah ne güzel vekildir. Rabbim kendisine hakkıyla dayanmayı, hakkıyla korkmayı, ümit etmeyin nasip etsin. Kardeşlerim, Rabbine hakkıyla tevekkül eden birisi, batıl dayanmaları, batıl vasıtaları tamamen reddeder. Çünkü insan imanı sevdi mi, O'nun zıttı olan her şeyden nefret eder. Rabbim hepimize doyan bir nefis versin. Günahlardan sakınmayı nasip etsin. Sadık dostlar versin. Ve salih ameller işlemeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim sevgi, korku, ümit, tevekkül bunlar kalbin amelleridir. Bunun yanında sığınma, korunmayı dileme de yani istiaze dediğimiz şey de kalbin amelidir. Ve akidenin temellerindendir. Tabi olarak kardeşlerim, insan korktuğu bir şeyden kendisini koruyacak olana doğru kaçar. Bu bizim fıtratımızda olan bir şeydir. Allah'a istihaze eden kimse ise kendisine eziyet veren veya helak eden şeyden Rabb'ına, malikine kaçandır. Öyle ki ona sığınır ve ondan eman ve koruma diler. Rabb'im kendisine sığınan, günahlardan sakınan, Allah'a yönelen, kendisinden isteyen, Allah'ın koruduğu usanma kullardan eylesin bizi. Düşünün kardeşlerim Rabbimiz FANUH VE TEALA kitabında eğer diyor şeytan seni dürtecek olursa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyor. Demek ki bizler ne yapacağız? Allah'ın güç yetiştirebileceği bir şeyde insanın Allah'tan başkasına sığınması caiz değildir. Bir zararı def için ölümlere veya orada hazır bulunmayanlara sığınmak gibi. Rabbim sadece kendisine sığınan ve ondan yardım dileyenlerden eylesin bizlere. Allah Resul diyor ki aleyhissalatü vesselam şeytandan diyor Allah'a sığının. Ona lanet etmeyin. Diyor. Ona lanet ederseniz bu onun hoşuna gider. Güler diyor ama o şeytanın şerrinden Allah'a sığırlatıyor Rabbim şeytanın şerrinden şeytana benzer insanların şerrinden bizleri korusun demek ki kalbin amelleri tevhidin cüzleri korkma ümit etme sevme tevekkül etme sığınma korunma olduğu gibi bir de istiâne vardır. Yani yardım dileme. Allah'tan yardım dileme kulun Rabbına karşı boyun eğişinin mükemmelliğidir kardeşlerim. Arama Ebu Yahya, Ebu Said'in sesine benzetiyorsa varlar demek ki kulakların senin paslı. 14 yaş var aramızda. Eğer beni Ebu Said kadar yaşlı hissettiriyorsan vallahi helal olsun her kimse. Eğer Ebu Said senin bu sözünü duysaydı alnından öperdi vallahi. Ben o kadar yaşlı mıyım şimdi? Öyle mi? O kadar yaşlı mıyım ya. Hayır inşallah. Herhalde Ebu Sayet'i tanıyorsun ki çoktandır herhalde görmedin. <gülüyor> Helal olsun inşallah. Evet kardeşlerim demek ki Rabbimizden yardım dileyeceğiz. Kim Rabbinden yardım dilerse bu kalbin ameli olduğu gibi onun boyun eğişinin de mükemmelliğidir. Yani işini ona havale, havale edişi Allah'ın kendisi için yeterli olduğuna inanma. Bu inancı içinde de barındıran bir insanın da yardım gelemez. Bir daha oku gel. Böyle bir yardım ise yalnız Allah'ı Teala'dan dilenir kardeşlerim. Bu yönde de Fatiha Suresi'nde Rabbimiz Sübhanahu ve Teala ancak sana ibadet eder. Ancak senden yardımcılar istiyor. Estağfurullah. Ebu Yahya, ben seni tanıyorum mu? Helal olsun. Madem yazdın, ben seni tanıyorum mu? Aleyküm selam Allah'a hayır inşallah. Peki. Doğrudur. Evet kardeşlerim. Rabbim hakkıyla kendisine sığınmayı, kendisine boyun eğmeyi, kendisinden istemeyi nasip etsin. Evet. Tevhidin cüzleri hakikaten meseleleri ağır olması hasebiyle üzerinde hassasiyetle durma, hassasiyetle düşünme ve iyi anlamak gerekir. Tabi her sohbetin arasında da bir Kur'an dinlemek hoş olur değil mi kardeşler? Bir Kur'an arası daha verelim mi? İyi olur mu? Evet. Buyurun. Selamun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله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 لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Allahü Alkálqul Bariul Mecawir Lәhul Aşmaqlı Husna Yusbbpul Lahumā Fıl Sımaatı Vәl Aṭ Vәhü Al Azizul Hakkim. Alaikumselam ve geldiniz. Evet. Rabbim dinlediklerimizle amel etmeyi nasip etsin. Demek ki insan korkan bir kalbe nasip e, sahip olursa Rabbim bundan eder, onu sever, ona boyun eğer, ona sığınır, ondan ister. Hoş geldin Laz Osman. Heh, şimdi Lazlıktan kurtuldun. Ebu Ahmet 61 mi oldun? <gülüyor> tamam inşallah. Evet. Kardeşlerim, istihalenin de bazı türleri vardır. Mesela Rabbimiz Subhanahu ve Teala Ey iman edenler, sabırla, namazla, Allah'tan yardım isteyin Demek ki kişinin demek ki Allah'ın sevdiği ameller ile Allah'tan yardım dileme Allah'a yönelme ve ondan isteme vardır. Rabbim buna dikkat edenlerden eylese. Ama Allah'tan ister gibi başkalarından isteme, Allah'a sığınır gibi başka bir şeye sığınma bunlar haram kılınırlardır. Adıyormu? Mesela geçmiş ümmetlerden üç kişinin aleyküm selamun fırtınaya yakalanması ve yuvarlanan bir kayanın fırtınaya yakalanıyorlar ve bir mağaraya girmeleri ve bir kayanın gelip mağaranın kapısını kapatması var. Hatırladınız mı? Üçü de işlemiş olduğu salih amelleri tevessül ederek Allah azze ve celleden yardım istiyorlar. Birisi Rabbimiz Süphanuhu ve Teala kitabında ne diyor? Anaya babaya üf bile deme. Birisi ana babasına yaptığı iyiliği gündeme getiriyor. Aleykümselamlar amca. Hoş geldin abi. Birisi kul hakkını yemediğini gündeme getiriyor. Birisi de ne yapıyor? Tam bir günaha meyletmişken Allah korkusundan geri durmayı gündeme getirerek Rabbına işlemiş oldukları salih amellerle ne yapıyor? Tevessül ediyor. Amin. Allah razı olsun. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki yalnız Allah'a ibadet edip, yalnız ondan yardım dileme caizdir. Ama kardeşlerim fıtri olarak bizler sohbetin başında da belirttiğim gibi insanın önce kendi fıtratını tanıması gerekir. Eğer insan Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu hasletleri yakalayamaz, analiz edemez, çözemezse tevhid de bunlar birbirine karışır. Biz imanı anlatırken idrakla başlayıp teslimiyetle devam eder deriz. Hatırladınız mı? Aklın görevi idrak, imandaysa teslimiyettir kardeşlerim. Fıtri duyguların yeri, kendi zemininde geçerlidir. Tevhitte ise, gelen emir ve nehiylere teslim olmak zorundadır. Rabbim bunu anlayanlardan eylesin. Düşünün, anaya babaya üf bile Demediyen Allah Azze ve Celle'dir. Onların anaları babaları bile olsa onlara sevgi beslediğini göremezsin diyor. Fıtri olarak insani duygular içinde ana ve babana gösterdiğin şeyle tevhid boyutundaki aynı değil. Bunun da belki en güzel örneklerinden birisi Allah kendisine rahmet etsin. Ebu Ubeyde bin Cerrah bir gün savaşta sahabe diyor ki ben onu kendime hami tayin etmiştim. O çok kahramanca savaşırdı diyor. Nereye gittiyse ben de peşinden girdim. O hangi topluluğa girdiyse diyor aleyküm selamünaleyküm selamünaleyküm selametle kardeşim. Hangi topluluğa girdiyse orayı dağıttı diyor. Ben de peşinden diyor. derken diyor karşısına birisi çıktı diyor Ondan yüz çevirdi. Başka bir topluluğa da diyor. Burayı da dağıttı. Aleyküm selam ve Allah'ım hoş geldin İsmail. Karşısına yine o adam çıktı. Yine döndü diyor. Sonra yine bir topluluğa girdi. Yine o adam çıktı. Kılıcını öyle bir salladı ki onu tam vücudunu kafasından ta ayaklarına kadar ikiye ayırdı diyor. İşte o Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın babasıydı diyor. Allahu akbar. Aleyküm selam Kemal hoş geldin. Evet kardeşlerim. İşte birisi fıtratta, birisi tevhitte olan sevgidir. İşte fıtriyle tevhitte boyutları böyle birbirinden ayrılır. Rabbim bunu anlayanlardan eylesin kalbini imanla diri tutan, haşiyetlen, boyun eğdiren, Allah'tan en çok ilim ehli korkar diyor. Kardeşlerim ilminizi artırın, cehaletinizi giderin, bağlarınızı güçlendirin. Zaman iyi zaman değil. Rabbımın verdiği şu saatleri hakkıyla yerinde kullanın. Unutmayın ki dört şey Allah'a hesabı verilmeden dört şeyin hesabı verilmeden ayaklar mahşerden ayrılmayacak. Ömrünü nerede dik Gençliğini nerede harcadın? Malını nereden kazandın? Nerede harcadın? İsraf mı ettin? Cimrilik mi yaptın? Heraldan mı kazandın? Haramdan mı kazandın? Allah yoluna mı topladın? Yoksa Ölürken Allah'a miras bırakıp yine geldi gibi mi gittin? İlminden ne yaptın? dediği gibi iki şey vardır ki diyor, bunu kaybetmeden bunun kıymetini bilmezsiniz. Boşa geçen zaman ve sağlık diyor. Evet. Rabbim bunu anlayanlardan eylesin. İnşallah vakti hayırda geçiren, boşa geçirmeyenlerden oluruz. Sıhhatini koruyan, sıhhatinin kıymetini bilenlerden oluruz. Ama Eyüp Aleyhisselam'ı düşünün, hasta bile olsa, Rabbine hiç isyan ettim. Hep tevekkül etti, hep dua etti, hep ondan yardım edildi. Bugün düşünün insanoğlunun, Türbelerin kapısını aşındırmaları, oraya buraya çabut bağlamaları, taş yapıştırmaları Allah razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Aleykümselamu Rahmetullahi Hoş geldiniz. Biz İslam'ı din Allah'ı Rabb Resul'unu da Muhammed olarak kabul ettik. Rabbim bunları hakkıyla anlamayı Hakkıyla yaşamayı nasip etsin. Sevdiği amelleri işlemeyi, sevdiği insanları sevmeyi nasip etsin. Damadın gözüne bakıyorum kafayı çeviriyor. Okuruz. diyor. Bir Kur'an arası daha verelim de Evet. Bugün böyle gitsin inşallah. Selamun Aleyküm Hanım.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 بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا هو Selam var amaturla. Zazam nereye gidiyorum? Tamam, hadi bakalım. Evet kardeşler. Tamam. Tabi. Allah yardımcınız. Evet. Allah razı olsun. Kaptarı sıkınıte kavuşturdu. Rabbim onun da kalbini sükunete kavuştursun hakikaten Kur'an'ın insanın üzerinde büyük hakimiyeti var kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an kendisine indiği halde asaptan bazılarına bana Kur'an oku dinleyin demiştir ve birçok sahabeden Kur'an dinlemiştir Rabbim imanımızı artırsın kalplerimizi yolunda daim eylesin. Kardeşlerim, amellerden bir tanesi, bu amellerden, tevhid bazındaki amellerden bir tanesi de kurban kesmedir. Kurban, yenilen hayvanın belli bir şekil üzerine kanının akıtılmasıdır. İbadet olarak kesilen kurban vardır ki, bu da Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kendisi için istediği ibadet olarak kesilendir. Bu kendisi için kurban kesilen varlığının tazimi, ona boyun eğimi, ona yaklaşmak kastıyla yapılır. Bu meşrudur ve Allah'tan başkası için kesilen kurban, yenmeyeceği gibi kesene de lanet edilmiştir. Allah'tan başkası için kurban kesen de müşrik olur kardeşlerim. Rabbimiz Fah'ın Hüveteala Enam suresinde bildirdiği gibi de ki şüphesiz benim namazımda ibadetimde, hayatım de alemlerin Rabb'i içindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. Rabbim bununla amel edenlerle iyisin müşriklerim. Işte. Mesela İbrahim Aleyhisselam'a baktığımızda Allah kendisine salatü selam etsin. Hemen gelen misafirlere bir kurban kesip onlara ikram etmesi vardır. Bu da gelen misafire etini ikram veya düğün yemeğine katılan konuklara ziyafet için sırf Allah rızası için verilen ziyafettir. Bu da makbul olan bir şeydir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirime ikramda bulunsun buyurmuştur. Yine Ali sallallahu aleyhi ve sallam bir koyunlandı olsa velime yemeği ver diyerek burada misafire ikram etmeni, ikram kurbanını bunu kesmekle insanın hayra gireceğini işaret eder. Yine kardeşlerim ondan yeme veya onunla ticaret yapmak için benzer bir gaye ile kesilen kurban bu da mübahtır, bu haram değildir. Ama ne zaman ki Allah adına değil, Allah'tan gayrına kesilirse işte bu haramdır. Rabbim hayırlı amelleri işlemeyi, kendisine hakkıyla kulluk etmeyi bizlere nasip etsin. Ama yaşanılan ortamlar öyle hale gelmiş ki kardeşlerim. Başı dara gelen, bu sıkıntısı olan, hastalığa yakalanan veya çocuğu olmayan bir yerlere gitmiş. Aleykümselamun aleykümselam hoş geldiniz. adaklar adamış, kurbanlar kesmiştir. Çocuk olursa erkekse satılmış, kızsa satadını koymuş. Rabbim her türlü pislikten, iğrençlikten bizleri beli Kurban da demek ki tevhidin yüzlerinden bir cüz ve bu da Allah'a Allah adına ve onun razı olduğu şekilde gündeme getirilmesi gerekir kardeşlerim. Bunun yanında bir de nezir vardır. Adak dediğimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nezretmeyin. Çünkü bu cimriden mal çıkarmaya benzer. Adamızsanız da yerine getirin demiştir. Yani e, meşru olan haram olmayan şirk ve küfre bir şey nezredilmemişse o yerine getirilir kardeşlerim. Mesela sahabeden bir tanesi Çocuğu oluyor, ölür. Çocuğu olur, ölüyor. Eğer diyor bir çocuğun ölür ve boyuma kadar da gelir ölmezse otuz kurban Allah'a keseceğim diye nezrediyor. Çocuk büyüyor. Boyuna kadar geliyor. Adam Allah Resulü'ne geliyor. Ey Allah'ın Resulü ben böyle böyle bir şeye nezrettim. Bunu yerine getireyim mi? diyor. Sen diyor bu nezri yerine getirmeyeceğin yerde Cahili adeti veya onların kurban kesme yeri mi diyor? Hayır. Git diyor, nezrini yerine getir diyor. Ve adam gidiyor. 30 koyun alıyor. Onları Allah'a kurban ediyor. Gelen, geçen, kurt, kuş istifade ediyor. Hatta çocuk diyor ki, o sahabenin oğlu naklediyor bunu. Sonuncu diyor, dağlara doğru kaçmaya başladı diyor babam yorgun, elinde bıçak, adağım, ey koyun, adağım demeye başladı diyor. Sanki koyun diyor, ne dendiğini anladı diyor. Döndü diyor, babama doğru koşmaya başladı. Geldi önüne diyor, babam da onu Allah'a kurban etti diyor. Evet. Meşru olduğu müddetçe, şirk, haram olmadığı müddetçe, adakta Allah'a yerine getirilir. Çünkü, ee, verilen söz Allah'a verilen söz diğer sözlerden daha öndedir ve yerine getirilmesi gerekir Aleyküm Selam Hoş geldiniz. Yerine getirilmesi farz olan itaata da muhakkak yerine gelmelidir kardeşlerim eğer kişi şirk, küfür isyana adak adamızsa bu yerine getirilmez tövbe edilir ve Allah'a sığınılır hiç kimsenin adına kurban kesilmez. Kesilirse kesen müşrik olur ve o kesilen hayvanın eti de yenmez. Kardeşlerim Rabbim hepimize hakkıyla itaat ederek ona karşı gelmekten sakınarak kendisine dönmeyi nasip etsin. Hakkıyla tevbe etmeyi, hakkıyla kendisine teslim olmayı nasip etsin. Rabbim hepimize huşu versin. Kendisine hakkıyla boyun eğmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, kişi Allah'a hakkıyla huşu etmezse, hakkıyla boyun eğmezse, onun yapmış olduğu amellerde dikkat etmediği ve günaha giden amelleri vardır. Eğer insan hakkıyla Rabbine döner, ondan korkar, ümid eder, sever, sevdiği amelleri yerine getirir, ona sığınır, ondan ister, ona kurban eder, ona adak eder, ona itaat eder, ona karşı gelmekten sakınır, tövbe eder ve ona sığınırsa artık kalbi huşu, huğdu duyar. Rabbim bizi onlardan eylesin bedende huşu, kalpte huşu meydana gelir. Rabb'imiz kendisine hakkıyla sığınmayı yasak, haram olan şeylerden uzak kılmayı nasip etsin kardeşlerim. Tevhid hakikaten kulluğun üzerinde çok önemli bir yeri vardır. Bir portakalı düşünün. Portakalın dilimlerini İslam'ın cüzleri, imanın cüzlerini düşünün, kabuğu ise devgittir kardeşlerim. Nasıl ki bir portakalın dilimi bozulursa, ekşirse, hepsine zarar verirse, insanın dikkat edilmeyen İslam'da olsun, imandaki amelleri olsun, kabuğuna zarar verir. Nasılsa bu burada canım. Buraya bir şey olmaz dediğin an o yara büyür, Büyüyen o şeyde insanın birçok hastalıklara düşmesine sebep olur. Amin. Cümlemizden inşallah. Bu yüzden kardeşlerim imanı anlatırken Kal tasdik edecek, bil tasdik edecek, azarlar tasdik edecek diyoruz ya, ve birbirinin varlığıyla gündemde, aynen imanda bu üç merhale olduğu gibi, tevhidde de merhaleler vardır. İman şube şube, küfür de şube şubedir. Tevhidin de demin değindiğimiz gibi, birçok şubeleri vardır. Ama ikisinin arasında şöyle bir fark vardır kardeşlerim. İman şube şubedir, evet. Artar ve eksilir. Artması insanın kema, imanının kemalete artması. Eksilmesi ise kişinin imanının kemalattan düşmesine sebep olur. Tevhidin de cüzleri vardır. Ama artma ve eksilme kabul etmez kardeşlerim. Tevhidin cüzünün artması insanı müşrik kılar. Güzel bir inceleyeceğiz ve tanıyacağız. Ses mi kesiliyor? Millet gidiyor geliyor. Ses bozulmaya mı başladı? Herhalde tevhid sesi sohbeti ağır gelmeye başladı. Aleykümselam bana bütün. Yeter mi keselim? Bu kadar yeter herhalde inşallah. Eylem. Ses yok ses var ses iyi. Evet. Aleykümselam aleyküm selam. Demek ki kardeşlerim korkunun yanında ümit duygusunu da tanımamız gerekiyor. Ümidi de masaya yatırıp o hasletin nasıl bir şey olduğunu tanımaya çalışacağız. Sonra sevgiyi Aleykümselam aleyküm selam. Sonra sığınmayı, sonra dilemeyi, istemeyi, kurban kesmeyi, adak adamayı, huşu duymayı, itaat etmeyi, terbe etmeyi, dua etmeyi, bunları yakalamamız gerekiyor. Bunları yakalamamız gerekiyor ki, birçok meseleyi çok rahatlıkla anlayalım. Mesela tebliğ, davet, aleyküm hoş geldin abi. davet, tebliğ, tevhidin olmazsa olmazlarındandır. Bakın bütün gelen peygamberlere ilk işleri, o insanları Allah'a davet olmamış mı? Olmuş değil mi? Bir an olsun davetlerinden geri durmuşlar mı? Amin. Ecmain. Durmamışlar değil mi? İşte bunlar korkuyu halleden insanların işleridir. Evet. Demek ki bazı duyguları güzel yakalamamız gerekiyor. Eğer korku kemalete ererse Allah korkusu insanda kalebe çalarsa, sevdiğini Allah için sevme, sevmediğini Allah için sevmeme, Allah için alma, Allah için verme ve Allah'ın dinini yaşama, dinini ishar etme ve dinini tebliğ etmede kendiliğinden gündeme gelir. Rabbim bunu anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Bunun yanında ümit etme, korku anlaşılmadan, bu duygunun da anlaşılması bir yerde mümkün değil. Hiç kimsenin ameline güvenmemesi gerekir. Sen de midir? Evet, ben de, diyor. Evet. Eğer Allah Hesu'na o bile kendi ameline güvenmezse bizler ne yaparız bir düşünün. Rabb'im münafık hale düşmekten, münafıklık huylarından bizleri korusun. Am, İsmail. Korku ve ümit bunların ikisi çok çok dikkat edilmesi gereken hasletlerden. Tam yazınız. Hemen sevgi gündeme geliyor. Düşünün, kadere rıza göstermeyen birisi, Allah'ı sever mi kardeşlerim? He kardeşlerim, birinin gözü görürken, birinin görmemesi, birinin kafada orman gibi saç olurken, birinin kafasının kel olması, birinin çolak, topal, hastalıklı olması, birinin zengin, birinin fakir olması, vesaire Allah hakkıyla kendisine teslim olmayı bizlere nasip etsin bakın burada dikkat ettiğin ee, dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu insan fazla konuşmaması lazım çok konuştu mu dil de sökmeye başlar bir Kur'an arası verelim yalnız dikkatinizi çekmek istediğim şey şurası Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabının içinde otururken Cibril'in bir insan kılığında gelip ona bazı sorular sorması var. İman nedir diye sorduğunda bir tek kelime söylemiyor Aleyhisselatü Vesselam. Hatırladınız mı? Ayrı ayrı cüzleri var. Ayrı ayrı cüzleri var. Allah'a iman, meleklere iman. Değil mi? Rabbim bunu güzelce yakalayanlardan eylesin. Her seneye mahsus, yaşadıkça, nisap miktarına ulaştıkça zekatı vermek gerekiyor kardeşim. Zekat bir sefer değildir nisap miktarına ulaşmışsa üzerinden bir sene geçmişse ve devam ediyorsa her sene ondan zekat alınır. Rabbimiz Fanuhu ve VETEALA'nın dediği gibi kitabında yetimlerin malını diyor zekata yedirmeyin çalıştırın ve adaletli olun diyor. hatırladınız mı? ve adaletli olun diyor. Kanalı sildiniz okuyamadım. Ee, borç, borcun varsa ödemen gerekiyor. Alacağın hesap miktarının içinde hesaplanır. Borcun varsa ödeyeceksin arkadaş. Borcun varsa ödeyeceksin. <Gülüyor> yani alacak nisap miktarındadır. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Oradaki imanın sıralamasına dikkat ederseniz sadece Allah'a iman deyip de bırakmıyor. Kaderi iman da var bunun içinde. Kader de Allah'ın kulları üzerinde bir sırrı. İnşallah gücüm yettikçe bu tek tek her cüze değinmeye çalışacağım. Rabbim bizim hepimize güzel bir anlayış hepimize güzel bir amel nasip etsin. Korkan bir kalp, doyan bir nefis versin. Evet. Bir Kur'an daha dinleyelim, değil o Değil. Bir kereye mahsus değil. Zekat, nisap miktarı olduğu müddetçe verilmesi farz olan bir şeydir. Her sene verilir nisap miktarına ulaşması. Aleyküm selam ve amin. Hoş geldiniz. Evet, bugün böyle gidiyoruz. Bir Kur'an arası daha veriyor şu an. Selam aleyküm ve amin. Azabillahi min al Bismillahirrahmanirrahim Ya sin ve ankur